27 İslam dini Rabıta-i Şerife kitabının 57. sayfası açıklanarak aşağıda yazılmıştır. İslam dini Allahü Teala'nın Cebrail ismindeki melek vasıtası ile sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselama gönderdiği insanların Dünyada ve ahirette Rahat ve mes'ud olmalarını sağlayan Üsul ve kaidelerdir Bütün üstünlükler Faydeli şeyler İslamiyetin içindedir Eski dinlerin Görünür görünmez Bütün iyiliklerini İslamiyet Kendinde toplamıştır Bütün saadetler Muvafakiyetler Ondadır Yanılmayan, şaşırmayan akılların kabul edeceği esaslardan ve ahlaktan ibarettir. Yaratılışında kusursuz olanlar onu reddetmez ve nefret etmez. İslamiyetin içinde hiçbir zarar yoktur. İslamiyetin dışında hiçbir menfaat yoktur ve olamaz. İslamiyetin haricinde bir menfaat düşünmek seraptan şerap beklemek gibidir. İslamiyet, insanların sevişmelerini, yardımlaşmalarını, kardeşçe yaşamalarını, memleketleri imar, insanları terfih etmeyi emreylemekte, Allah-u Teâlâ'nın emirlerine saygı göstermeyi ve mahluklara merhameti, toprağını, bayrağını sevmeyi, kanunlara itaat etmeyi, Vergilerini vaktinde ve dürüst olarak ödemeyi istemektedir. Her mahlûka karşı mesuliyet taşımaktadır. Nefsin temizlenmesini temin etmekte, kötü huyları iyi huylardan ayırmaktadır. İyi huylu olmayı emredip kötü huyları şiddet ile redd ve yasak eder. Gayrimeşte vatandaşlarla, bidat sahipleriyle ve başka mezhepten olanlar ile iyi geçinmeyi, her cihetten iffeti ve hayayı emreder. Tam sıhhatli olmaya cebreder. Tembelliği, boş vakit geçirmeyi red ve men eder. Zirati, ticareti ve sanati, kat'î olarak emreder. İlme, fenne, tekniğe, endüstriye, layık olduğu üzere, ehemmiyet verir. İnsanların yardımlaşmasını, birbirlerine hizmet etmesini, ehemmiyet ile istemektedir. Dini, vatanı, mezhebi ve inanışı başka olanların, canlarını, mallarını ve namuslarını korumaya cebredip, bunlara saldırmayı, herhangi bir örgüt kurmayı, siyasete, devlet işlerine karışmayı, kesinlikle men eder. Herkese karşı bir hak ve mesuliyet gözetmektedir. Saadet-i yani dünya ve ahiret saadetini camidir. Başka dinler böyle değildir. Başka dinlerin hepsi bozulmuş, ilahi hükümler yerine insan kafasından çıkan fikirler, düşünceler yer almıştır. Bunun için layyete gayyer olamamış ilerleyen değişen hayat karşısında şekiller ve ölü kelimeler halinde kalmışlardır. Allahü Teala İslam dinini hayatın yürümesini, ihtiyaçların değişmesini karşılayacak, terakkileri sağlayacak esaslar üzerine kurmuştur. İslamiyete orta çağın ihtiyaçları üzerine kurulmuş değişmez hükümlerdir demek İslam dinine iftira etmektir. 13 Haziran 1962, Çarşamba günü, İstanbul'daki sabah gazeteleri, şöyle yazıyordu. Miladi 1953 yılında, Afrika'nın 215 milyon nüfusunun, 105 milyonu müslümandı. Bu sayı bugün, çok daha fazla artmış bulunmaktadır. İslam dini, ırk, milliyet, siyasi inanç, risan ve tahsil seviyesi ayırt etmeksizin, her insanın şeref ve itibarına hürmet ettiği için büyük başarı sağlamaktadır. Bugün dünyada Allahü Teala'nın varlığına inanan üç büyük din vardır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet. Dünyada tahminen 900 milyon Hristiyan, 600 milyon Müslüman ve 15 milyon Yahudi bulunduğu 1979 senesi milletler arası istatistiklerinde yazılıdır. Geriye kalan insanlar 2 milyardan fazla ya Allah mefhumu bilmeyen bu da Hindu, Brahman ve benzeri dinlere mensup bulunmakta veya putlara, ateşe, güneşe tapmakta yahut hiçbir dini kabul etmemektedir. Son günlerde Amerikan Neşriyatında Müslümanların 600 milyon değil 900 milyon olduğu bildirilmektedir. Nihayet Roma'da bulunan Centro Editoriale Studi Islamici İslam Tarihiyatı ve Neşriyatı Merkezi'nin 1980 yılındaki neşriyatına göre dünyada Asya'da 592,3 milyon, Afrika'da 245,5 milyon, Avrupa'da 21 milyon, Amerika ve Kanada'da 6 milyon, Avustralya'da 0,5 milyon olmak üzere 865,3 milyon Müslüman bulunmaktadır. The Muslim Educational Trust, İslam Merkezi'nin, 1984 senesindeki, İngilizce neşrettiği, İslam kitabında, dünyadaki Müslümanların miktarının, 1 milyar 57 milyon olduğu bildirilmekte, 46 İslam devletinde ve diğer dünya devletlerindeki Müslümanların, miktarları verilmektedir. Bu miktarın her sene artmakta olduğunu istatistikler göstermektedir. Nüfusunun yüzde ellisinden fazlası Müslüman olan devletlerin sayısı ise elli yediyi bulmaktadır.